Eski Dahiliye Vekili, şimdi Parti Katibi Umumisi Hilmi Bey. Evvela 20 sene zarfında bir tek istida, Dahiliye Vekiliyken sana yazdım. Fakat 20 senelik kaidemi bozmadım. Hem eski Dahiliye Vekili, hem şimdi Katibi Umumisi sıfatları ile seninle konuşacağım. 20 sene hükümetle konuşmayan, tek bir defa hükümet hesabına, hükümetin büyük bir rüknüyle konuşan adam 10 saat kadar söylese azdır. Onun için siz, benimle konuşmayı bir-iki saat müsaade ediniz. Saniyen, şimdi partinin katı bir umumisi itibariyle size bir hakikati beyan etmeye kendimi mecbur biliyorum. Hakikat da şudur. Senin katı bir umumi olduğun halk fırkasının, millet karşısında gayet ehemmiyetli bir vazifesi var. O da şudur. Bin seneden beri âlem-i kahramanlığıyla kahramanlığı ile memnun eden, ve vahdet-i İslamiye'yi muhafaza eden, ve âlem beşiriyetin beşeriyetin mutlaktan ve dalaletten, şanlı bir surette kurtulmasına büyük bir vesile olan Türk milleti, ve türkleşmiş olanların din kardeşleri, eğer şimdi, eski zaman gibi kahramancasına Kur'an'a ve hakaiki imana sahip çıkmazsanız, ve doğrudan doğruya hakaiki Kur'aniye ve imaniyeyi tervice çalışmazsanız, size katiyen haber veriyorum, ve kat'i hücretlerle ispat ederim ki, Âlem-i İslam'ın muhabbet ve uhuvveti yerine, dehşetli bir nefret ve kahraman kardeşi ve kumandanı olan Türk milletine bir adavet ve şimdi âlem-i İslam'ı mahva çalışan küfrü mutlak altındaki anarşiliğe mağlup olup, âlem-i İslam'ın kalası ve şanlı ordusu olan bu Türk milletinin parça parça olmasına ve şark-ı çıkan dehşetli ejderhanın istila etmesine sebebiyet vereceksiniz. Evet, hariçte iki dehşetli cereyana karşı bu kahraman millet Kur'an kuvvetiyle dayanabilir. Yoksa küfrü mutlakı, istibdadı mutlakı, sefaheti mutlakı ve ehli namusun servetini serserilere ibahe etmesini alet ederek dehşetli bir kuvvetle gelen bir cereyanı durduracak ancak İslamiyet hakikatiyle mezcûmmuş, ittihad etmiş ve bütün mazideki şerefini İslamiyette bulmuş olan bu milletteki din kuvveti ve iman bütünlüğüdür. Evet, bu milletin hamiyet perverleri, milliyet perverleri her şeyden evvel bu mümteziç, müttehit milliyetin can damarı hükmünde olan hakiki Kur'aniyeyi, terbiye-i medeniye yerine ikame etmek ve düsturu hareket yapmakla o cereyanı durdurur, inşallah. İkinci cereyan. Eğer siz hamiyetperver, perver adamlar gibi, şimdiye kadar cereyan eden ve medeniyet hesabına mukaddesatı çiğneyen usulleri muhafazaya çalışıp, üç-dört şahsın inkılap namındaki yaptıkları icraatı esas tutarak, mevcut haseneleri ve inkılap iyiliklerini onlara verip ve mevcut dehşetli kusurlar millete verilse, o vakit üç-dört adamın üç-dört seyyesi, üç-dört milyon seyye olup, bu kahraman ve dindar milleti, ve İslam ordusu olan Türk milletinin geçmiş asırlardaki milyarlar şerefli merhum ordularına ve milyonlarla şehitlerine ve milletine büyük bir muhalefet ve ervahına bir manevi azap ve şerefsizlik olmakla beraber o üç dört inkrapçı adamın pek az hisseleri bulunan ve millet ve ordunun kuvvet ve himmetiyle vücut bulan haseneleri o üç dört adama verilse o üç dört milyon iyilikler üç dört haseneye inhisar edip küçülür hiçe iner, daha dehşetli kusurlara kefaret olamaz. Salisen, size karşı elbette çok cihetlerde dahili ve harici muarızlar var. Eğer bu muarızlarınız hakiki imaniye namına çıksaydı, birden sizi mağlup ederdi. Çünkü bu milletin yüzde doksanı, bin seneden beri anane-i İslami'ye ile, ruh ve kalb ile bağlanmış. Zahiren, muhalifi fıtratındaki emre itaat cihetiyle serfuru etse de, Kalben bağlanmaz. Hem bir Müslüman başka milletler gibi değil. Eğer dinini bıraksa anarşist olur. Hiçbir kayda altında kalamaz. İstibda mutlaktan, rüşveti mutlakadan başka hiçbir terbiye ve tedbirle idare edilmez. Bu hakikatin çok hüccetleri, çok misalleri var. Kısa kesip sizin zekabetinize havale ediyorum. Bu asrın Kur'an'a şiddeti ihtiyacını hissetmekte. İsveç, Norveç, Finlandiya'dan geri kalmamak size elzemdir. Belki onlara ve onlar gibilere rehber olmak vazifenizdir. Siz, şimdiye kadar gelen inkılap kusurlarını üç dört adamlara verip, şimdiye kadar umumi harp vs. inkılapların icbariyle yapılan tahribatları, hususan anani diniye hakkında tamire çalışsanız, hem size istikbalde çok büyük bir şeref ve ahirette büyük kusuratlarınıza kefaret olup, hem vatan ve millet hakkında menfaatli hizmet ederek, milliyetperver, hamiyetperver namına müstehak olursunuz. Rabian Madem ölüm öldürülmüyor, ve kabir kapısı kapanmıyor, ve madem siz de herkes gibi kabre koşuyorsunuz, ve madem o kat'î ölüm, ehli dalalet için idamı ebedidir, yüz bin cemiyetçilik ve dünya perestlik ve siyasetçilik onu tebdil edemez, ve madem Kur'an, o idamı ebedîyi ehli iman için terhis tezkeresine çevirdiğini güneş gibi ispat eden Risale-i Nur elinize geçmiş ve 20 seneden beri hiçbir felsef, hiçbir dinsiz ona karşı çıkamıyor. Bilakis dikkat eden felsefleri imana getiriyor ve bu 12 sene zarfında dört büyük mahkemeniz ve felsef ve ulemadan mürekkep ehli vukufunuz Risale-i Nur'u tahsin ve tasdik ve takdir edip iman hakkındaki hüccetlerine itiraz edememişler. Ve bu millet ve vatana, hiçbir zararı olmamakla beraber, hücum eden dehşetli cereyanlara karşı, sedd-i zülkarneyn gibi bir sedd-i kur'ani olduğuna, Türk milletinden, hususan mektep görmüş gençlerden, yüz bin şahit gösterebilirim. Elbette benim size karşı bu fikrimi tam nazara almak, ehemmiyetli bir vazifenizdir. Siz, dünyevi çok diplomatları her zaman dinliyorsunuz. Bir parçada, ahiret hesabına konuşan, benim gibi kabir kapısında, vatandaşların halini ağlayan bir biçareyi dinlemek lazımdır. Bu istida, yirmi seneden beri hiç müracaat etmediğim halde, bir hiddet zamanında, bir defa olarak, beni tazi eden dahiliye vekili Hilmiye hitaben yazılmış, beray Malumat Afyon Emniyet Müdürü'ne gönderilmiş, manasız lüzumsuz dört beş defa bana sıkıntı verdiler senin yazın böyle değil, kim sana böyle yazmış diye resmen beni karakola çağırdılar. Ben de dedim, böylelere müracaat edilmez, yirmi sene sükutum haklıymış. Ey emirdağ hükümeti ve zabıtası! Bu hali bir sene evvel yazmıştım. Fakat vermedim, sakladım. Şimdi beş cihetle kanunsuz, beni hususi ikametgahımda bir hizmetçiden men ve müdahale etmeleri gibi Dünyada emsalsiz bir tarzda beni istifda da mutlak altına alıyorlar. Kanun namına kanunsuzluk edenleri insafa gelmek fikriyle izhar ediyorum. Bismihi Subhanee. Aziz sıttık kardeşim. Bu fani dünyada hamiyetli ve ciddi bir arkadaşım. Evvela bütün dostlarım ve hemşehrilerimden en ziyade zatınız ve bazı erzurumlu zatların benim bu işkenceli mazlumiyet haletimde kerane ciddi alakadarlığınıza ve imdadıma fikren koşmanıza cidden çok minnettarım ve ahir ömrüme kadar unutmayacağım. Size bin maşallah ve bârekallah derim. Saniyen, mesleğime ve risale-i nurdan aldığım dersime bütün bütün muhalif olarak ve on seneden beri fani dünyanın geçici, ehemmiyetsiz hadiselerine bakmamak olan bir düsturu hayatıma da münafi olarak sırf senin hatırın ve merak ettiğin ve bu defaki uzun mektubun için vaziyetime ve zalimlerin işkencelerine ait birkaç maddeyi beyan edeceğim. Birincisi, 30 sene evvel Darül Hikmet'te azayken bir gün arkadaşımızdan ve Darül Hikmet azasından Seyyid Saadetdin Paşa dedi ki: "Kat'i bir vasıta ile haber aldım. kökü ecnebide ve kendisi burada bulunan bir zındıka komitesi senin bir eserini okumuş." demişler ki ''Bu eser sahibi dünyada kalsa, biz mesleğimizi yani zındıkayı, dinsizliği bu millete kabul ettiremeyeceğiz. Bunun vücudunu kaldırmalıyız.'' diye, senin idamına hükmetmişler. Kendini muhafaza et, ben de tevekkeltü alallah, ecel birdir, tagayyür etmez dedim. İşte bu komite, 30 sene, belki 40 seneden beri hem tevessü etti, hem benimle mücadelede her bir desiseyi istimal etti. 2 defa imha için hapse ve 11 defa da beni zehirlemeye çalışmışlar. En son dehşetli planları, Sabık Dahiliye Vekilini ve Afyon'un sabık valisini ve Emirdağ'ın sabık kaymakam vekilini aleyhime sevk etmeleriyle resmi hükümetin nüfuzunu bütün şiddetiyle aleyhimde istimal etmeleridir. Benim gibi zayıf, ihtiyar, merdum giriz, fakir, garip, hizmete çok muhtaç bir bir o üç resmi memurlar aleyhimde öyle bir propaganda yapmış ve herkesteki korku o dereceye varmış ki, bir memur bana selam etse, haber aldıkları vakit değiştirdikleri için, casusluktan başka hiçbir memur bana uğramadığını ve komşularımın da bazıları korkularından hiç selam etmediklerini gördüğüm halde, inayet ve hıfz-ı ilahi bana bir sabır ve tahammül verdi. Emsalsiz bu işkence ve bu taz beni onlara dehalete mecbur etmedi. Üçüncüsü, iki sene, iki mahkeme ellerinde tetkik edilen bütün Risale-i Nur eczalarında kanunca bir vesile bulamayıp haşiye ya hiçbir cihetle hiçbir kanun hatta onların bazı keyfi kanunları bize ve Risale-i Nur'a ilişmiyorlar veyahut şimdiki bazı kanunlar iliştiği halde koca adliyeler ve üç büyük mahkemeler istikbalde gelecek şiddetli nefret ve lanetten çekinmek için nurun ve bizim mahkumiyetimize cesaret edemeyip ittifakla umumumuzun beraatine ve bütün Risale-i Nur'un iadesine karar verdiler. Dağ gibi kuvvetli adliyeler çekindiği halde, muvakkat bir makamda olan gaddar şahsiyetlerin bu zulmü yapmaları, elbette semavatı ve arzı kızdırıyor, daha hiddetime lüzum kalmıyor. Bizi ve Risale-i Nur'u beraat ettirdikten sonra, zındaka komitesi, münafık bazı memurları vesile ederek, Merkezi hükümette resmi bir plan çevirip bütün bütün hilafı kanun olarak bütün dostlarımdan ve talebelerimden tecrid ve sıhhat ve hayatım noktasında en fena bir yerde beni nefyetmek namı altında hapsi münferit ve tecridi mutlak manasında beni emirdağına gönderdiler. Şimdi taakkuk etmiş ki iki maksatla bu muameleyi yapıyorlar. Birisi eskiden beri ihaneti kabul etmediğimden beni o surette hiddete getirip bir mesele çıkararak mahvuma yol açmaktı. Bundan bir şey çıkaramadıkları için, zehirlendirmek vasıtasıyla mahvuma çalıştılar. Fakat inayeti ilahiyeyle nur şakirtlerinin duaları, tiryak gibi, panzehir gibi ve sabır ve tahammülüm tam bir ilaç gibi o plana akim bıraktı. O maddi ve manevi zehirin tehlikesini geçirdi. Gerçi hiçbir tarihte, hiçbir hükümette bu tarzda işkenceli zulümler kanun namına, hükümet namına yapılmadığı halde, damarlarıma dokunduracak tarzda, mütemadiyen tarasutlarla herkesi ürkütmekle, beni hiddete getiriyordu. Fakat birden kalbime ihtar edildi ki, bu zalimlere hiddet değil, acımalısın. Onların her birisi, pek az bir zaman sonra, sana muvakkaten verdikleri azap yerinde, bin derece fazla bâki azaplara ve maddi ve manevi cehennemlere maruz kalacaklar. Senin intikamın, bin defa ziyade onlardan alınır ve bir kısmı aklı varsa dünyada da kaldıkça geberinceye kadar vicdan azabı ve idamı ebedî korkusuyla işkence çekecekler. Ben de onlara karşı hiddeti terk ettim, onlara acıdım. Allah ıslah etsin dedim. Hem bu azap ve işkenceler pek büyük sevap kazandırmakla beraber Risale-i Nur şakirtleri yerine ve onların bedeline benimle meşgul olup yalnız beni tazib etmeleri Nurculara büyük bir fayda ve selametlerine hizmet olması cihetinde de, Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ve müthiş sıkıntılarım içinde bir sevinç hissediyorum. Dördüncüsü, senin mektubunda, benim istirahatımı ve eğer iktidarım olsa benim Şam ve Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükümeti hazıraya müracaat maddesi ise, evvela, biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için Mekke'de olsam da buraya gelmek lazımdı. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem, yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmağa, Kur'an'dan aldığım dersle karar verdim ve vermişiz. Saniyen, bana karşı hürmet yerine hakaret görmek noktasını, mektubunuzda beyan ediyorsunuz. Mısır'da, Amerika'da olsaydınız, tarihlerde hürmetle yad edilecektiniz diye yazıyorsunuz. Aziz dikkatli kardeşim! Biz insanların hürmet ve ihtiramından ve şahsımıza ait hüsnü zan ve ikram ve tahsinlerinden mesleğimiz itibariyle cidden kaçıyoruz. Hususan acip bir riakarlık olan şöhret pereslik ve cazibedar bir hotfuruşluk olan tarihlere şaşalı geçmek ve insanlara iyi görünmek ise nurun bir esası ve mesleği olan ihlasa zıttır ve münafidir. Onu arzulamak değil, bilakis şahsımız itibariyle ondan ürküyoruz. Yalnız Kur'an'ın feyzinden gelen ve icazı manevisinin lemaatı olan ve hakikatlarının tefsiri bulunan ve tılsımlarını açan Risale-i Nur'un rebacını ve herkesin ona ihtiyacını hissetmesini ve pek yüksek kıymetini herkes takdir etmesini ve onun pek zahir manevi keramatını ve iman noktasında zındıkanın bütün dinsizliklerini mağlup ettiklerini ve edeceklerini bildirmek, göstermek istiyoruz ve onu rahmeti ilahiyeden bekliyoruz. Şahsıma ait ehemmiyetsiz ve cüz'i bir maddeyi haşiye olarak beyan ediyorum. Madem Recep Bey ve Kara Kazım, seninle dost ve zannınca eski Said'le de münasebetleri var, onlardan iyilik istemek değil, belki bana karşı selefleri gibi manasız, lüzumsuz tazlik ve zulme meydan vermesinler. Hakikaten buranın maddi ve manevi havasıyla imtizaç edemiyorum. Sıkıntılarım pek fazla. İkametgâhımı hem dışarıdan hem içeriden kilitliyorum her cihetle yalnızım ve bir cihette de komşusuz, sıkıntılı bir odada, hasta bir halde hayatımı geçiriyorum. Bazen bir günü, Denizli'de bir ay hapisten fazla beni sıkmış. Bu yirmi sene dehşetli zulüm ile hürriyetime ve serbestiyetime ilişmek artık yeter. Zaten iki sene mahkemelerin ile ve aleyhimdeki münafıkların planları akim kalmasıyla katiyen tebeyyün etmiş ki, şahsımda ve nurlarda bu vatan ve millete zarar tebehhüm etmekle daha kimseyi kandıramazlar. Ben de herkes gibi hürriyetime sahip olsam belki tebdile hava için mutedil havası bulunan bu kazanın bazı köylerine gitmeme müsaadekar bir işar olsa münasip olur. Size ve oradaki nur dostlarıma çok selam ve dua ediyoruz. Elbaki hüvel baki Said Nursi